Du var bu, <gülüyor> dua olan modelin mümkün tercüme Nevil tercümeleri hep yanlış yapıyor diyorum. O böyle böyle şekilde tercüme bu yanlış yanlış. <gülüyor> ya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قول مستبي قرآن وسنة الشغنظة صحيح سنة الشغنظة إسلام فقهة ve vacip olan gusulleri anlatıyorduk. Cuma guslünde kalmıştık. Bize bu gusulleri bize sayacak var mı? Yani vacip olan gusuller. Cümlük hali, ay hali, nefast hali, erken uzusuyla kadının uzusu birbirine temas etme hali, hali. O, Cuma olma İşte normal hali. O cuma öğlende ölünü, ölürken yıkanması hali cuma hali. Cuma öğlende. Bir tane daha var. Bir de kafir olup da Müslüman olacakmış. O e iktirafın meselesi demiştik. Ama doğrusu tabii yani. Cuma üstünde de biz anlatmıştık. Yani ihtilaf var ama doğrusu yani sahih görüşe göre vaciptir. <gülüyor> evet doğru. Ee, biz Cuma üstünde durmuştuk ve demiştik ki ve fi rivayetin kala Amr radıyallahu ta'ala emmel guslu feashhedu ennehu vacibun. Ve emmel istinan vattib fellahu a'lam. Diyor gusul ise diyor şehadeti derim ki vaciptir diyor. Ancak diyor misvak kullanmak Veya otta koku kullanmak bu diyor Allahu Alem. Tabii ki doğrusu misvak ve kokuyu kullanmak sünnettir, vacip değildir. Ancak Cuma huslu bundan önceki had gördüğümüz hadislerde nedir? Vaciptir. Mesela i̇mam Müslim ile veyahutta da i̇mam Bukhari ile i̇mam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadislerde huslu yevmul cumu'ati vacibun ale kulli muhtalimin Cuma günü diyor Cuma için yıkanmak her baliğ olan kişi için nedir? Vaciptir. <gülüyor> Diğer bir hadiste diyor ki İdə cəəhədəkum el-cum'a fel Biriniz sizden biriniz cumaya geleceği zaman yıkansın. İşte bu iki imamın üzerinde ittifak ettikleri bu iki hadis ile buna yardımcı olarak gelecek olan bazı hadislerde Eh ee, muhaddis olan alimlerin cuma için gusül yapmak vacip olduğuna dair ittifak etmişler. Ancak fakihler özellikle fakihler bunun sünnet oldu sünnet olduğunu diye ittifak etmişler. Ve abi Hurayra radıyallahu anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Lillahi Teala, 'ala kulli muslimin haqqun an yaghtasil fi kulli sab'ati ayamin yawman." Tamam mı? İllahi Teala Alek Kulli muslimin. Yani Allah Celle Celalül Her Müslüman üzerinde olan hakkı En yagtasil fi kulli Seb'ati eyyem yevmen. Haftada yani hafta kaç gündür? Yedi gündür. Bu yedi gün içerisinde Bir günde yıkanmaktır. Tabii ki en eflalı Bu yıkanmayı Cuma'ya tahsis Etmek <gülüyor> Ve Cuma günü yıkanmak Ta'budidir. Onun için عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرواية روايتlerde بو قرانكشين عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عنه روايته Fenedahu Ömer Umar. Umar radıyallahu Teala cuma günü minberde hutbe verirken en son gelen bu sahabi yani Uthman bin Affer radıyallahu ta'ala an böyle büyük sahabilerden olup muhacirler arasında yani takvak konusunda biliyorsunuz üçüncü kişidir. Böyle bir sahabinin hem cumaya geç gelmesi hem de konuşmadan konuşmadan. Kendisinin de cuma günü yıkanmadığından dolayı Ömer radıyallahu ta'ala onu şiddetle onu ne yapıyor? Onu kınıyor. فَنَادَاهُ Ömer, Üthman bin Arfe radıyallahu anh içeri girince hemen ona seslendi. Yani hutbeyi keserek orada Allah razı olsun orada ona seslendi. Dedi ki اَيَّتُ saatin هَذِهِ Senin şu gelişin saati, zamanı, vakti hangi vakittir? قَالَا اِنِّي شُغِلْتُ tamam mı? اِنِّي diyor ben bazı işlerimden dolayı diyor meşgul oldum bundan dolayı böyle geç geldim demek ki عثمان بن عفا radiyallahu ta'ala esas adeti cuma günleri cumaya gitmek böyle geç gitmek adeti değildir ama bazen olabilir Bazen insan fecir namazında bile geç kalır. Veyahut da herhangi bir namazda okuya kalarak mesela camiye geç gider. Bu olabilir yani. فَلَمْ اَنْ قَلِبْ اِلَى اَهْلِ حَتَّى سَمِعْتُكْتَ Ben diyor bazı işlerimle meşgul olduğumdan dolayı diyor ezanı duyunca diyor ahlime gidip yıkanmayı tamam mı? Yıkanmaya fırsat bulamadığımdan dolayı bu şekilde geldim. فَلَمْ اَزِدْ اَنْ اَتَوَضَّ Sadece diyor abdestime alarak geldim. Burada fakale ve wuduu aydan. Umar bin el-Khattab radıyallahu an Osman bin Affan radıyallahu taala anhın gusül etmeyip sadece abdest aldığını da öğrenince buradan biraz daha ona kızarak diyor ki ve aydan. Tamam mı? Yani demek istiyor ki burada yani sen gusül etmeden mi abdest alıp geldin? وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَمْ كَانَ يَأْمُرُوا بِالْغُسْلِ Bu hadise dikkat ediniz. وَقَدْ <gülüyor> عَلِمْتَ Yani ona diyor. Halbuki sen Ali'in ve selam'ın guslu cuma günü vacip olduğuna dair bilmene rağmen nasıl olur da gusul etmeden bu şekilde cumaya geliyorsun. وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَمْ كَانَ يَأْمُرُوا بِالْغُسْلِ Tamam بو حديث إيمان بخاري لإيمان مسلمين üzerinde اتفاق اتكاري بحديثة أي صلى الله عليه وسلم وحكى ابن المنذر رحمه الله عن إسحاق بن ان أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل تدل على وجوب الغسل أذلك لدير Umar ibn-i Khattab ile Uthman bin Affanın bu hadisesi veyahut da bu kıssası diyor Cuma günü uslün vacip olduğuna dair nedir? ispat ediyor. Kala eşşevkani rahimahullah finil el-avtar. Daha önceden İmam Şevkani'yi biz tarif etmiştik. Aranızda tarifini yapan var mı? hocam? Evet. Daha önceden Zeydiye mezhebine mensuptu bu. Aleyhisselam. El Şevkani evet. aleyhissalatu vesselam. daha önceden Zeydiye mezhebine mensup idi. Sonra Allah celle celaluhu ona selef-i salihinin menhecini bulmaya muvaffak edip ondan sonra selef-i salihinin mezhebine döndü. Ey ehli sünnet vel cemaatün mezhebine döndü. Bu, El Şevkani allah Nil el-Avtar'da 9 cilden ibarettir. Yani hadis kitaplar içerisinde müteber bir kitap. Aynı zamanda muhakkiktir kendisi. Yani muhaddis ve muhakkiktir. Hem tefsir dalında kitaplar var, hem hadis dalında, hem de fıkıh dalında kitaplar var. Kale fi Nil ve leallen nevaviyyü rahimahullah ve men ma'ahu zannu ennehu لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره çünkü İmam Nevevi rahimehullah biliyorsunuz İmam Nevevi muhaddis olup İmam Şafii'nin mezhebine mensuptur. İmam Nevevi rahimehullah ve onun çizgisinde olan birçok alim cuma günü guslün vacip değil sünnet olduğunu iddia ediyorlar. Ve diyor ki burada Şevkani ona seslenerek diyor ki İmam Nevevi Allah diyor ki yani İmam Nevevi'nin anlayışına göre eğer diyor Cuma günü gusül vacip olmuş olsaydı Ömer minberinden inip rütmeni alıp eve götürecekti. Ondan sonra diyecekti ki hadi git banyo yap ondan sonra gel. Halbuki dikkat ettiyseniz burada daha önceden Üthman dedi ki ezanın okunmasıyla yani gusül yapacak vaktim kalmadığından dolayı abdest alıp geldim. Çünkü gusle gitmiş olsaydı o zaman cuma namazını kaçıracaktı. Cuma namazı tabii ki biliyorsunuz vaciptir. Ve cuma namazının vücubu usulden daha elzemdir. Daha muakkettir. Onun için ne yaptı? Cuma'yı tercih edip guslu ihmal etti. Ve ahaza biyed zâlike s-sahabi ey biyed radıyallahu an, ve zehebe bihi ilal-mugtesel. Demek ki onların döneminde bizim Türkiye'mizde olduğu gibi hamamlar varmış. Yani bazı yerlerde herkesin gidip para karşılığında Banyo yapılan yerler varmış. Türkiye'de olduğu gibi biliyorsunuz Türkiye'de bazı yerlerde özel banyolar var. Hammamlar var. اَوْ لَقَالَ la لَا تَقِفْ فِي هَذَا الْجَمْعِ Veyahut da diyecekti ki ona gusül yapmadığını öğrendikten sonra sakın burada durma. Git guslunu yap ondan sonra gel. اَوْ ذَهَبَ فَغْتَسَلَ فَاِنَّنَا, سن... فإننا سَنَانْظُرُوكَ اَوْ سَنَانْتَذِرُوكَ ve ota diyecekti ki sen git üstünü yap. Biz de sen gelinceye kadar seni bekleyeceğiz. ve al min wajibat al Bu diyor. Kesinlikle böyle bir şey olmaz diyor. Yani bir kişi vacip olan şeylerden ve yokta farz olan şeylerden ve özellikle o dar zamanında diyor. O şeyi zorla yaptartmak, yaptırtmak diyor hiçbir kimseye düşmez diyor. Niçin? Çünkü diyor ki burada Umar bin i Hattab Müslümanların toplanıp onlara hutbe veriyor. Ancak Ömer radıyallahu ta'ala eğer guslün vacip olmamış olsaydı diyor mümkün değil Üth Umar o değerli sahabi o toplumun içerisinde onu rencide etmezdi diyor. Sünnet olan bir ibadet için ashabın ve, yani selef ve özellikle dört halife sünnet için hiç kimseyi bu şekilde rencide etmezler. Ha demek ki bu şiddetli kınama ve rencide etmesi burada hadis alimlerinin cuma günü gusül yapmanın vacip olduğundan dolayı Üthmen'e bu şekilde sert davrandı. Ve tabii ki en doğrusu da bundan önceki hadislere dayanarak en doğrusu da cuma günü gusül yapmak vaciptir. Sonra ذَكَرَ بِنْ حَزْمِ رَضِيَ اللّٰهِ اَرْحِمَهُ biliyorsunuz zahiri mezhebine mensup olan muhaddis bin alimdir. Güzel iştihatları olduğu gibi ehli i sünnet ve cemaatin iştihadına aykırı birçok iştihatları da vardır. Ancak gerçekten alimler arasında parmakla gösterilecek bir alimdir. Ve biliyorsunuz اَبْنْ حَزْمِ <gülüyor> Hata ettiği gibi ondan çok da daha değerli insanlar hata ettiği. Örneğin nebiler, resuller, sahabiler hepsi hata etmiştir. Niçin? Çünkü bunlar beşer olduğu için, resul veya da olmadıkları için mutlak manada hata etmeleri vaciptir. Çünkü Ehli i cemaatin inancına göre resullerin dışında herkes hata edebilir, masum değildir. Masumiyet kime hastır? Ehli sünnet ve Cemaatin inancına göre Resuller ve nebilere hastır. Rafızı kesim ey ithne aşeriye mensub olan rafıziler, on iki imamın onların inançlarına göre masum olduklarını söylüyorlar. Ey hiçbir zaman günah irtikap etmeyecekleri, hata etmeyecekleri ve Allah Celle Cehu tarafından vahiy yoluyla onları ettikleri bu şekilde böyle bir iddialı var. Tabii ki bu iddia bir ittifak batıl bir iddiadır. Dolayısıyla İbn Hazm Rahimahullah diğer alimlerin hata ettiği gibi onun da hata etmesi gayet normaldir. Dolayısıyla biz her imamın, her Rabbani imamın isabet ettiği iştihatlarını alacağız, kabul edeceğiz. Ama hata ettiği iştihatları ne yapmayacağız? Sahip çıkmayacağız. O kendisinindir. Dolayısıyla bu gibi imamlar hata ettikleri için, kasten hata etmedikleri için, ey bilerek, inaden, rafıziler gibi mesela bilerek, yalan atarak hata etmedikleri için Allah Celle Celaluhu hatalarından dolayı bile onlara bir saat veriyor. İsabet ettikleri zaman onlara iki tene sağlık veriyor. Yani testere gibi buradan giderken kesiyor, buradan gelirken yine kesiyor. Testere her iki tarafta ne oluyor? Çalışıyor. Dolayısıyla alimler hata etseler yine sıvap alıyorlar. İsabet etseler yine sıvap alıyorlar. Niçin? Çünkü onlar bu iştihatlarında hiçbir zaman yalan atarak veyahutta bilerek bu şekilde hata etmiyorlar. Bilmeyerek onlar biliyorsunuz Nas'ın olmadığı yerde iştihat yaparlar. Delilin varlığında biliyorsunuz bir ittifak, delilin varlığında iştihat batıldır, kıyas batıldır. Delilin varlığında kıyas ve iştihat batıldır. Delilin yokluğunda iştihat yapar. Onun döneminde kendisinin sahih olabileceği hadisleri görmeyince iştihatını kullanıyor. Tıpkı Abu Hanife gibi Rahimallah veyahut da Dirmay imamlar gibi. O zaman biz, bizim gibi insanlar bu gibi imamlardan faydalanmak lazım. Özellikle İlim talebeleri. ilim talebesi olan bir kişi, bu kişilerin kitaplarına baktığı zaman hakkı batıldan batılı haktan ayırt edebilecek seviyede ise bunları okumakta bir veis yoktur. Ancak hakkı batılı birbirinden ayırt etmeyecek seviyede ise bu zayıf dolu hadisler veya hatta iştihatler olan kitapları okumaması en evladır. Niçin? Kendisi ayırt edemeyeceğinden dolayı bu gibi insanların hataya düştükleri gibi bunların büyük imam olduklarını kabul ettiği için onların hatalarını doğru olarak kabul edecek. Ancak bu kitapları okuduğu zaman ondan daha alim, daha bilgili olan kişilerle istişare ederek tamam mı? Hani işte şu imam böyle böyle söylemiş. Acaba bu doğru mudur? O zaman o ondan üstün olan ilim talebesi veya tanim ta olan kişi onu ne yapacak? Aydınlatacak. İbn Hazm rahimehullah burada diyor ki عن حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما آت عليه يوما إلا وهو يفيد عليه نطفة يعني buradan أنشل يورك عثمان رضي الله تعالى هر اللهن جني قن يورمش وانيشن إمام الشوكاني والصنعاني رحمهم الله ديولار كي ايار Hüthman bin Affer radıyallahu ta'ala her gün yıkanmak onun adeti ise o zaman belki camiye geldiği vakit fecir namazından sonra belki yıkanmış olabilirdin. Öyle ya. Belki de Hüthman radıyallahu an fecir namazından sonra yıkanmıştır. Yıkandıktan sonra işine gitmiştir. Ezan okununca o terden dolayı veyahut da o toz topraktan dolayı tekrar eve gidip yıkanma vaktini bulamadığından dolayı abdestle yetinip camiye geldi. Thumma kâl feqad thabata bi asah isnâdin en Uthman kâne yagtasilu kullu yevmin. Feyevmü'l <gülüyor> cum'a yevmun min'el eyyâm Diyor ki Osman bin Afen her Allah'ın günü yıkanıyordu. Cuma günü de bu Allah'ın günlerinden bir gündür. Ey haftanın yedi günü içerisinden bir gündür. O zaman Fecir namazından sonra Üthman bin Affer radıyallahu Teala an yıkanmış olabilir. Ve ce'e fi'nin il avtar aydan kalen nevaviyyü rahimahullah fe hukiye bi yücub bi yücubihe ey bi İmam nevaviyyü biliyorsunuz muhakkiktir. Yani hadis alimlerinin vacip olduğuna dair ne yapmışlar söylemişler. Ancak fakih olan alimler de Vacip değil sünnet olduğunu söylemişler. O burada İmam Nevevi naklediyor. Ancak İmam Nevevi vücub olan tarafı değil sünnet olan tarafını benimsiyor. Rahimahullah. ''An taifati minis selef hakehu an ba'dı sahaba ve bihi kal ehlu zahir.'' أي, Zahiriye mezhebi. Zahiriye mezhebi de cuma guslünün vacip olduğunu söylüyor. ''Ve hakehu ibn-i'l-mundur an Malik bin i Enes rahimahumullah.'' وَحَكَاهُ الْخَبْطَابِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِ Tamam mı? وَمَلِكَ وَحَكَاهُ اِبْنِ الْمُنْذِرْ اَيْضَنْ عَنْ اَبِهُ رَيْنَةَ وَعَمَّرْ وَغَيْرِهِمَا Yani ashab içerisinde dahi tabi'in, etba'd tabi'inden sonra veyahut da bunların devrinde olan birçok alim <coughs> Cuma'nın huslu vacip olduğunu diye ittifak etmiştir. O zaman burada sünnettir diyen alimler olduğu gibi vaciptir diyen alimler de var. O zaman burada nedir? Buradaki ihtilaf neydi? Daha önceden bu Benin tür ihtilaflar... Şey, Efendim? Burada benim nus dediğimiz şey yani bu deliller toplayıp delillerin çokluğuna göre veya isabetinlerin çokluğuna göre karar verilecek. Burada. Karar verilecek. Bir. Karar i̇kincisi İhtiyelim. Kendimi almak için ihtilafın Burada, kendi imamlarının tecrinden gider yani. O yani de, siz Efendim Hâzâ yusemme İhtilafun mu'tabar. Bunu birçok defa size söyledik. Mu'teber olan ihtilaflarda Mu'teber olan ihtilaflarda Kişi ne olması gerekiyor? Mu'tedil olması gerekiyor. Yani ben ucubu Görüyorum sen görmüyorsun. Tamam mı? Ben sana karşı hiçbir zaman düşmanlık veyahutta kızgınlık bir huyum olmaması gerekiyor. Sen sünnet mi kabul ediyorsun? Allah sana mübarek etsin. Sen buna kanisin. Ben de bunu vacip olarak görüyorum. Bana da Allah mübarek etsin. Tamam mı? Ben o şekilde yaşarım. Sen de bu şekilde yaşarsın. Örneğin namazın tekfiri gibi demiştik. Namazın <gülüyor> terkik, küfür olup olmadığı alimler ihtilaf etmişler ve bunu diyorlar ki bu müteber bir ihtilaftır. Ha o zaman Kimisi küfür demiş, kimisi küfür değildir demişler. Tabii ki buradaki küfür diyenler, ey itikadi küfür. Burada küfür değildir diyenler, ameli küfürdür. Ameli küfür kişiyi dinden çıkarmaz ama itikadi küfür di kişiyi dinden çıkarır. İşte bu müteber ihtilaflarda Müslümanların birbirlerine karşı kutuplaşması doğru değildir ve aşırı giderek birbirlerinden alakalarını kesmeleri de doğru değildir. Müslümanlar nerede olsalar olsunlar özellikle selef çizgisinde olan insanlar bazı ufak tefek ihtilaflardan dolayı birbirlerine düşman kesilip veyahut da birbirlerinden ayrı mücadele vermeleri doğru değildir. Tıpkı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bakıyorsunuz ki selefler, selefiler bile kendi aralarında gruplaşmışlar. Filan adam işte filan hocanın adamları filan hocanın adamları filan hocanın adamları. Tabii ki bu en kötü şeydir bu gruplaşmalar ancak bidatçı insanlar arasında olabilir. Şu cemaat, bu cemaat, şu cemaat, bu cemaat. Selefin çizgisi ve da selefin yolunu tutmak bu cemaatçılık değildir. Bu dinin kendisidir. Çünkü din, kitap, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Dolayısıyla selef dediğimiz zaman, ey ashabın anlayışı, ashabın metodu, ashabın yolu, ashabın inancıdır demek. Dolayısıyla bu tür mütebel ihtilaflarda aşırı giderek Müslümanların birbirlerine karşı cephe tutmaları doğru değildir. Daha doğrusu cahilliğin ta kendisidir. Ve burada ve <gülüyor> Yani İmam Şafii'nin bir görüşüne göre Biliyorsunuz İmam Şafii rahimeullah iki tane görüşü var. Bir ilk görüş ile son görüş. Arapça diyor ki: "Kavlul kadim ve kavlul cedid. Kavlul kadim Irak'tayken, kavlul cedid Mısır'a gittikten sonra." İşte Mısır'a gittikten sonra İmam Şafii rahimeullah cuma günü guslün vacip olduğu olduğuna dair bir görüşü veyahut da bir rivayeti var. Ve burada Ebu Hüzeyme rahimeullah bu imamın da vacip olduğuna dair ne yapıyor burada zikrediyor. Ve Allah'a ve gittikleri zamanlarla ilgili olarak, bu konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı ve Bu İmam biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı konuşmak Bu sözler. Bu yani demek istiyor ki selef alimlerinden kimisi selef ve yani ilk Müslümanlar ve son Müslümanlar arasında vaciptir diyen insanlar olduğu gibi sünnettir diyen insanlar da vardır. Tabii ki İmam Nevi Rahimahullah sünnet olduğuna dair inanıyor. Ama diğer alimler vacip olduğuna dair diye inanıyorlar. O zaman bu hilaf nedir? Müteber bir hilaftır. Ancak burada bir nokta var. Muhteber bir ihtilaftır daha önceden bazı derslerimizde değindiğimiz gibi mürteber ihtilaflarda Müslüman elinden geldiği kadar ihtilaftan kaçıp azimete düşecek şeyi seçmesi Madem ki burada ihtilaf var tamam mı Her ne kadar ben bu görüşün vacip olduğuna inanmıyorsam da en efdalı huslu yapmam veyahut da görmemdir olur ki bu vaciptir diyen insanların sözü diğerlerine nazaran daha doğru olabilir. Öyle değil mi? Tıpkı namazda söylediğimiz gibi. Kimisi küfürdür, itikaden küfürdür diyor. Kimisi amelen küfürdür diyor. O zaman biz diyoruz ki o zaman ne yapmak lazım? Var gücümüzle var gücümüzle var gücümüzle namazı terk etmemek lazım. Var gücümüzle namazı terk etmemek lazım. Niçin? Çünkü bir Kısım alim demiş ki namazı terk eden itikaden küfürdür. Ey kafir olur dinden çıkar ve öldüğü zaman bu hal üzerinde ölürse ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalır diye söylemişler. O zaman burada Müslümana düşen görev var gücüyle elinden geldiği kadar namazı bırakmamasıdır. Burada azimete sarılmak. Bu tür şeyde de yine azimete sarılmak. Ey her cuma günü gusül yapmak ve ileride geleceği gibi ashabtan birisi hanımıyla cuma yaptıktan sonra cünüp oluyor tabi banyo yapar cuma günü c banyoya giriyor babası orada içeri girerken bakıyor ki banyo yapıyor oğluna soruyor soruyor diyor ki senin bu yaptığın gusül cünüplükten dolayı mıdır yoksa cuma için mi hayır diyor cünüplükten dolayı o zaman diyor cünüb guslünü aldıktan sonra ona bir niyet buna ayrı bir niyet aldıktan sonra bir de cuma günü guslet niçin çünkü diyor ki ve Selam her baliğ olan kişi için cuma günü cumaya gidecek kişi nedir cuma namazı için gusül yapması vaciptir ve bundan önceki dersimizde demiştik ki kadınlara biliyorsunuz cuma, cuma ve cemaat kadınlara vacip değildir ancak kadınlardan kimisi Cuma günü Cuma'ya gidecek olursa o zaman o kadının da üzerinde husul yapması nedir? Cuma günü, hus Cuma hususunu da yapması vaciptir. Niçin? Çünkü Cuma'ya gideceğinden dolayı. Cuma'ya gideceğinden, Cuma gideceğinden dolayı. Evet. Ama Cuma'ya gitmeyecekse biliyorsunuz asıl itibariyle kadınlara Cuma ve cemaat vacip değildir. Ancak bayramlarda, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda aleyhissalatü vesselam Çoluk, çocuk, kadın, erkek herkesin bu iki namaza gitmelerini emretmiştir. Hatta hayızlı olan kadınlar bile, nifaslı olan kadınlar bile, çocuk olan çocuklar yani ey buluğ alt, çağ, çağ altında olan çocuklar bile. Onun için bazı alimler demişler ki bayram namazları vaciptir. Bazı alimler demişler ki sünnettir. Ve doğrusu vallahu alem. İmam el bu hadislerin Hadislerden aldığına göre diyor ki doğrusu diyor iki bayramın namazı vaciptir diyen alimlerin görüşü daha daha asahtır. Daha doğrudur. Ve biliyorsunuz Ebu Hanife rahimeullah bayram namazının bayram namazının vacip olduğunu söylüyor. İmam-ı Şafii ile diğer alimler diyorlar ki sünnettir. Ve İmam Elbani diyor ki burada henefiler burada isabet ettiler. Yani diyor ki hak henefilerin yanındadır cumhurun yanında değildir. Vallahu alem. Yani burada demek istiyorum ki yani cuma cemaat kadınlara farz olmamasına rağmen bayram namazına gitmek farz olmamasına rağmen hani satt ve selam burada hayızlı kadınların bile bayram namazına gitmelerine emri. Ne için? Orada vaaz u dinlemek için hayızlı kadınlar. Namaz kılamazlar. He, namaz kılamaz. Bir rivayete göre kadınlar ...cuma namazına giderken musallaya girmeyecekler. Yani namaz kılınan yere. Biliyorsunuz Aleyhisselatü selam döneminde... ...bayram namazlarını nerede kılıyordu? Sahada. Caminin dışında kılıyordu. Ve sünnet budur aslında. Yani... Hala burada öyle sahalar var. Heh, ölül emir bayram namazları için yerler tahsis etmesi gerekiyor. Müslümanların ölül emri veyahut da hakimi... ...bayram namazları kılınması için... Büyük yerler tahsis etmesi gerekiyor. İşte burada bazı alimler diyorlar ki hayızlı ve da nifaslı olan kadının camilere, camilere ve musallalara girmesi caiz değildir. Tabii ki biz buna değinmiştik. Hayız bölümünde biz buna değinmiştik. Demiştik ki sahih görüşe göre, doğru görüşe göre hayızlı bir kadının camide oturmasında bir sakıncası yoktur. Eğer o camiyi kirletmeyecekse, ey tecnis etmeyecekse. Çünkü hayız kanı necis'tir. Eğer o hayız kanının cam, mescitlere veya hatta halılar mescit halılarla döşenen mescitler üzerine düşmeyecekse o zaman şer'i yönden hayızlı veya nifaslı olan kadının kadının mescitlerde bulunmasında bir sakıncası yoktur. En doğru görüş budur. Ha o zaman <gülüyor> burada dikkat ediyorsanız bir kadın o zaman Cuma namazına gidecekse tıpkı bir erkek gibi yıkanması üzerinde vaciptir. İmam Bukhari rahimahullah sahih olan kitabında rahimahullah. 910. hadisinde diyor ki min hadis Selman el-Farisi radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ niğtesele yevmul cumu'ati ve tatahara bimes tata'a min tuhrin thumme iddâhene avmessa min tibin Sonra raha felm yeferrık beyne ithnayn. Fsalla ma kutiba lahu thumma idha kharaja al-imamu ansat ghufira lahum ma beynehu wa beyne al-jum'ati al-ukhra. Bu gibi hadis, bu gibi, bu hadise benzeyen 4 tane hadis var. Değişik rivayet. Bazı rivayetler İmam Müslim'in, bazı rivayetler İmam Bukhari'nin. Burada anlatıyor ki diyor ki her kim diyor cuma günü cuma günü yıkanıp diyor. Yıkandıktan sonra abdestini alırsa ve kendi evindeki kokudan ister hanımın kokusu olsun ister kendisinin kokusu olsun fark etmiyor yeter ki o sürüneceği koku temiz olsun yani necis olmasın çünkü bazı alimlere göre kokunun içilmesi veyahut da içkinin içilmesi haramdır ama onu kullanmak haram değildir ve bunu daha önceden değinmiştik değil mi her necis her haram necis değildir. necis değildir. Her necis haramdır ancak her haram necis değildir. Dolayısıyla sahih görüşe göre <gülüyor> alkolü olan kolonyalar veyahut da parfümler veyahut da kokular eğer cüzi bir nispet var ise onu kullanmakta yani elbiselerinde kullanmakta bir beis yoktur. O elbise necis olmuyor. Cumhura göre necistir, sahih görüşe göre necis değildir. Dolayısıyla burada ister karısının kokusu olsun ister kendisinin kar e, kokusu olsun. Çünkü bazı rivayetlere göre kadının kokusu siyah renkli yani renkli olur. Erkeklerin kokusu renksiz olur. Ama sayın görüşe göre hangi renkten olursa olsun erkek olsun kadın olsun o kokuyu kullanabilirler. Ancak kadın koku kullanacaksa dışarıya çıkması ona haramdır kullanacağı koku kocasına karşıdır. Kendi evinde kocasına bazı kokuları kullanabilir. Ama bir kadın dışarıya gideceği zaman koku kullanması kesinlikle haramdır. Thumma eddaha ne au massa min tibbi zawjatihi au min İster karısının kokusundan, ister kendisinin kokusundan olsun diyor. Bu şekilde yaparsa diyor ve camiye giderse diyor cuma günü u fi ra lahuma beyne ma beynehu ve beyna el cum'atu ohra. Yani bu bugünkü cuma ile geç, geçmiş cumanın arasında yapmış olduğu bütün günahlar nedir? Burada mağfur olur. Ey ikinci var. cuma, Hı. birinci cuma arasında olan günahlara nedir kefarettir. Ancak büyük günahlar müstesna. Çünkü büyük günahlar bil ittifak töbe ister. Kişi günah büyük günahlardan tövbe etmese o günahlar affolunmuyor. Ancak büyük günahların dışında bütün günahlar Allah Celle Celaluhu o cumayı diğer cuma arasında olan günahlara kefaret oluyor veyahut da ettiriyor. İmam-ı böyle bir rivayeti var. Aynı bunun gibi İmam-ı İbn-i Huzeyme Rahimahullah. işte bu cuma günü gusül sünnettir diyen alimler bu tür hadisleri göz önünde bulundurarak cumanın gusül sünnet olduğunu söylüyorlar. Ama ondan önceki hadisleri göz önünde bulunduracak olursak tamam mı? O zaman hakikaten yani Rabbani alimler diyorlar ki o hadisler bunlardan kuvvet derecesinde çok daha kuvvetlidir. Çünkü o hadisleri İmam Bukhari ile İmam Müslim rivayet ettikleri hadisleridir. Bu diğer hadisler sünenin sünen kitaplarında olan hadislerdir. O zaman bunlar kuvvet bakımından Hüccet açısından diğerlerine nazaran daha güçlü, daha kuvvetli olduğu için o zaman doğrusu Cuma günü gusül yapmak nedir? Vaciptir. Sünnettir diyen alimlerin bazı daha başka delilleri de var. Vehteccu aydan bistihbabihi bimethebata an iklima radıyallahu ta'ala anhu anna unase min ehlil Irak. Câû fekâlu, ya ibn-i Abbas, ataral guslu yevmel cumuati vaciben... Bu sözü kim söylüyor? Irak'tan gelen bazı şahıslar İbn Abbas'a soruyor. İbn Abbas da diyor ki hayır vacip değildir. Daha doğrusu müstehaptır. İmam Elbani rahimehullah, İmam Buhari, İmam Müslim, İbn Huzeyme bu hadis alimleri diyorlar ki bu Ebün <gülüyor> Mes'ud'un üzerinde nedir? Buna hadis alimine diyorlar ki, yani mevkuf olan hadisler var, marfu olan hadisler var. Marfu derken, ey bizzat aleyhissalatü vesselam'in söylediği sözdür. Ve o sözden dolayı diğeri ne yapıyor? Nakil yapıyor. Mevkuf derken, ey o sahabinin üzerinde durulan bir hadistir. Ey bu sahabinin o hadisten veya da o sözden istinbat etmiş olduğu bazı anlamlardır. Dolayısıyla buradaki anlam ibni Abbas'ın anlamıdır. Ey onun anladığı bir anlayıştır. Ali satt ve selamın hadislerde söylediği bir söz veya ta bir anlayış değildir. Onun için diyor ki "Haza mevqufun ala İbn Abbas." İbn Abbas hata edebilir. İbn Abbas masum değildir. Ama orada öbür hadiste diyor ki her balig olan kişi cuma günü usul yapması üzerinde vaciptir diyor. Bu kimin sözü? Ali satt ve selam bizzat sözü ve burada i̇bn Abbas'a bu soru sorulurken tıpkı mesela diyelim ki şu anda bir kişi bir ilim talebesine soru sorar bazı meseleler üzerinde ve o kişi o ilim talebesi o konu hakkında mesela okuduğu bazı hadis ve ayetler var birisi gelir ona sorar der ki siz bu konuda ne dersiniz der ki ben bu konuda bu hadislerden bu delillerden anladığım kadarıyla bu vaciptir veyahut da sünnettir der tamam mı bu hadislerden anladığım kadarı değmiyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle söyledi. Allah Celle Celalühu böyle diyor ki bu delillerden benim anladığım kadarıyla bu vaciptir veya hatta sünnettir. Ha o zaman bu ilim talebenin talebesinin anlayışı. Burada İbn Abbas'ın buradaki anlayışı ey o delillerden istinbat ettiği ancak İbn Abbas'a muhalefet ederek birçok sahabe de özellikle Ömer bin el Hattab Radıyallahu Anhu ve onun gibi onun çizgisinde olan sahabiler diyorlar ki Cuma günü gusül yapmak vaciptir. O zaman burada Ebni Abbas radıyallahu teala ne yapabilir? Hata ile karşı karşıya gelebilir. Ondan daha büyük olan sahabiler ve Vesselam'dan naklederek halde diyor ki Umar ona Halbuki biliyorsun ki Allah Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü husul olduğunu vaciptir. ve Yahutta emrettiğini biliyorsun. Buna rağmen nasıl olur da Usul yapmadan sen cuma namazına geliyorsun. Tabii ki Ömer bin Hattab radıyallahu teala ve onun çizgisinde olan alimler vacip olduğunu söylerken İbn Abbas da burada kendi anlayışına dayanarak hayır vacip değildir müstehaptır dediği zaman o zaman doğrusu buradaki Ömer bin Hattab'ın çizgisinde olan alimlerin sözü daha doğrudur. Alimler diyor vallahu alem. <gülüyor> İbn Abbas devam ediyor. Diyor ki Geçmişte herkes eliyle çalıştığı için tarlada, bahçede şimdi bazı köylerde olduğu gibi tarlalarda, bahçelerde, şurada burada çalışan insanlar bilirsiniz terlerler. Toz, toprak, terle beraber, sıcaklıkla beraber burada ne olur? İnsanda bir koku oluşur. Özellikle koltuk altındaki kokular veya da elbiseden veyahut da terden bir böyle nahoş kokular gelir. Diyor ki Yelbesûna's-suf ve o zaman da şimdiki gibi böyle ince ince kumaşlar yoktu. Genelde geçmişte elbiseler yani kumaş kalın kumaş idi. Yelbesûna's-suf ey suftan olan kumaşlardan giyerler. Ve ya'melûne ala zuhurihim elleriyle sırtlarıyla şuyla yani genelde kendi elleriyle çiftçi insanlar. Ve kana mesciduhum dayyikan ve o zaman diyor ve vesselâm'ın şimdiki gibi değil tabi. Aleyhisselatü Vesselam mescidi yani küçük bir mescitmiş o zaman için. Faharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi har sıcak bir gün içerisinde orada mescide giriyor. Ve arakennâs fî zâlike asuf ve o insanlar o giydikleri e, yünlü elbiselerden dolayı terle, terlemişler. Hatta thâret minhum riyah. âzebî zâlike el-mücudî. أي, o terden dolayı, o gelen terden, pis kokulardan dolayı, terin kokusundan dolayı, orada diyor ki ve vesselam, ebn-i Abbas, felemme veceda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el bu, nahoş kokuyu görünce diyor, eyyuhannas, ey insanlar, ize kane hazel yevm, ey cuma günü, fe agtasilu, bugün gibi, bir gün olduğu için veyahutta olduğu zaman camiye geldiğiniz zaman fağtasilu iqanunuz. Ve afdala ve Yıkandıktan sonra diyor kişi en güzel kokusundan ne yapsın sürünsün. Ha burada anlaşıldığı gibi kişi cumaya gideceği zaman en temiz elbisesini banyo yaptıktan sonra en temiz elbisesini ve kokulanmasını ne yapıyor Ali satt ve selam tavsiye ediyor. Ve biliyorsunuz <gülüyor> koku her an için sünnet olduğu gibi özellikle cuma günü daha çok önemli bir sünnettir. Müslüman camiye gittiği zaman veya hutta böyle toplumsal yerlere gittiği zaman ne yapar? Kokulanır. Ki herkes orada güzel koku o kişinin güzel kokusu gelsin diye veya koklansın diye Veyahut da koklasın diye orada Ali Vesselam kokuyu ne yapıyor? Emri diyor. Ancak Buradaki Fagtesilu İbn Abbas radıyallahu A'n Yukarıdaki Cümleye göre diyor ki Buradaki emir Vacipliğinden dolayı değil Mustahap olduğundan dolayı Ey güzel olduğundan dolayıdır diyor. <gülüyor> Kale Ebn Abbas radıyallahu anh ثُمَّ Allah اللّٰهِ بِالْخَيْرِ Ebun Abbas devam ediyor. Diyor ki sonra Allah Celle Celaluhu Müslümanlara fetihleri nasip ettikten sonra Müslümanların halleri, vakitleri iyi olduktan sonra diyor ve وَلَبِسُ غَيْرَ السُّوُفُ Ve suf'un dışında pamuk cinsinden elbiseler giymeye başlayınca diyor وَكُفُّ الْعَمَلِ Ve birçoğu da bu tür işlerden vazgeçti. Ey daha başka işler yani ondan bu çiftçilik işinden daha kolay işler edindikleri için ve vussi'a mescidihim ve mescitleri de genişlendikten sonra diyor ve ذهب بعض الذي kana يؤذي بعضهم min arap işte bu ter ey, o terin kokusu birbirlerini eziyet o zaman için birbirlerine eziyet verirken bu hayırdan sonra genişlikten sonra hayırdan sonra genişlikten sonra tamam mı bu tür kokular da kalmadı bu tür kokular kalmayınca mescit geniş olunca o zaman anlıyor ki Ibn Abbas radıyallahu anh bu hadislerden o zaman gusül yapmak gerek kalmıyor demek istiyor. Eğer kişide pis koku yoksa, vücuda temizse örneğin mesela perşembe günü saat 12'de yıkandı. Perşembe günü saat 12'de veyahut da 2'de 3'de yıkandı. Fecir namazı olduktan sonra diyor ki o zaman yıkanmasına gerek kalmıyor. Çünkü o pis kokular veya otta o kir, kirli olan şeyler, şunlar bunlar hepsi temiz oldu. O zaman madem ki o saatlerde yıkanıp temiz ise fecir namazından sonra tekrar ikinci bir gusül yapmasına gerek kalmıyor. Ancak yaparsa müstahaptır diyor. Yalnız yıkanması vacip değildir. Kale'l hafızı bin hacer fil fetih Allah. ve ala takdir sıhhat eğer farz edelim ki ibn abbas radıyallahu an. bu görüşü yani sahihtir diyor. Fel marfu'u ey aleyhissalatü ezberlenen, söylenen ve kaldıran hadislere dayanarak diyor. <gülüyor> minhu varada bisigatil amr eddel alel vücud diyor. Geçmiş hadislere dayanarak diyor anlaşıldığına göre diyor. Tamam mı? Ve da anladığımız kadarıyla diyor. Gusül cuma günü vaciptir, müstahap değildir. bu dersin arkası var inşallah veyahutta bu konun arkası var vakit bittiği için burada son veriyoruz. Hadi yani Allahu a'lemu aleyhi ve sellem ve sellem bihamdik Bir soru verdiler. bu ilgili değil fazla ama biraz...